1530 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, bu zikirler ateşe karşı koruyucu birer kalkandır, buyurmaları, Hz. Peygamber bir gün sahabilerine, korunmanız için kendinize birer kalkan edininiz, dediler, bunun üzerine sahabiler, ey Allah'ın Resulü, düşman mı geliyor ki böyle söylüyorsunuz, diye sordular, Hazreti Peygamber, hayır, düşmandan değil ateşten korunmanızı kastetmiştim, bunun içinde, Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilaha illallah ve ekber, Allah'ı ortaktan tenzih ederim. Ham, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a mahsustur ve o her şeyden yücedir. Deyiniz. Çünkü bu kelimeler Kıyamet gününde sizi korumak için önünde ve arkanızda giderler. Kalıcı olan güzel ameller bunlardır. Buyurdular.